yuslahna kum a'malakum wa yuslih lakum kum wa bikum man yuti' ilaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd الله hadith kitabullah wa khayran hadyu hadyi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra bu hafta inşallah 23. konunun 23. konu ve 46. dersi göreceğiz. Geçen sohbetimizde, geçen dersimizde i̇slam ve Miraç hadiseleriyle birlikte zuhur eden, ortaya çıkan şeylerden bahsetmiştik. Özellikle Miraç'ta aleyhisselatü vesselama verilen şeyler, gösterilen şeyler,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 Ar-Rahman alel arşistewa Rahman arşın üzerine istiva etti ifadesine benzer 7 tane ifade var Tam bu lafızlara ve sözcüklere benzer 7 tane ifade var Yani Rahman e, arşın üzerine istiva etti bir mana ala vortefah Yani yükseldi, yüce oldu ehl-i sünnet vela, vel cemaat alimleri ala ve ertefa diye tercüme edip tefsir ediyorlar yani Allah Azze ve Celle semanın üzerinde yükseldiği yüce oldu. ama nasıl kema yelig bi celalihi yani kendisine yakışır bir şekilde bizim anlayamadığımız bir şekilde Allah Azze ve Celle semanın fevkindedir nesiyle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 Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatını ulu dediğimiz yani yüce olma ve üste olma sıfatını ispat ediyor. Hani bahsetmiştik ya ee, Enes ibn Malik radıyallahu anh hadisi de geliyor idi. Özellikle bu hadis Miraç'la ilgili konuyu uzun uzadıya anlatan e, bir hadistir. Enes'ten rivayet edilen bu hadis.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 Allah Azze ve Celle'nin uluv yani e, mahlekatının e, üzerinde yüce e, ve üstte olduğunu semanın üzerinde olduğunu ispat ediyor. Herkese secde suresinde allah Teala Teala يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ Allah-u Teala emri yani işleri gökyüzünden Yer yüzüne kadar idare eder. Tümme, tümme ya arju ile hifiyey min kâme muddarhu 1000 sene mi mi تعدon? Sora sizin saydığınız senelerden bin sene miktarınca bir gün içerisinde bin sene miktarınca saydığınız senelerinde senelerinizden sizin yani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 inişi. Nasıl ineceğiyle ilgili detaylı hadisler var. Onunla ilgili kıyametle e, zikredilen, kıyametin zikredildiği, kıyametten önceki zuhur edecek olayların zikredildiği hadis kitaplarına bakılabilir. Şimdi burada Allah Azze ve Celle bu Ali İmran suresine geri dönecek olursak اِنْ مُتَوَفِّكَ سَنْا وَفَاتَ اتْتِرِجِيمُ ne göre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 İsa Aleyhisselam'ın gelmeyeceğini iddia ediyorlar. Onun için bunun üzerinde durmak istiyorum. Mutevffike kelimesi, vefat kelimesidir ki, kökü, vefat, üç tane anlama gelir. İslam Ebu'l-Abbas, Rahmetullahi Aleyhinde de ifade ettiği üzere, birincisi, birincisi gerçekten ölüm manasına gelir. İkincisi uyku manasına gelir. Üçüncüsü de baygınlık manasına gelir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 Iı, parantez bilgiyi verdikten sonra allah Teala'nın ulu sıfatına geri dönüyoruz. Ayet-i kerimede وَرَافِعُكَ ile diyor ya, yani seni katıma yükselticiyim derken burada da yine bizim ıı, delil aldığımız, özellikle müellifin delil aldığı <gülüyor> ifade yani İsa Aleyhisselam yukarıya çıkmıştır. Ulu sıfatına işaret ediyor. Bir başka ayet kırma. Fatir suresinde İleyhi yasadül kelinu taibu ve amelü salihu uh. Güzel kelimeler, hoş kelimeler Allahu Teala'ya yükselir ve salih amelde onu, o salih amelde o güzel kelimeleri çıkartıyoruz. Allah Güzel kelimeler Allahu Teala'ya yükselir. Ama onları ne çıkartır? Salih ameller.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 Salih ameller, güzel kelimeleri yukarıya çıkartıyor. Yine ulu sıfatına bir işaret var. Mearech suresinde ise yine bir ayet var, delil olacak. Seele sailun bi adabı bir kimse vaki olacak bir azaptan sorar. Burada da burada da yine waqi kelimesi ismi faildir. İleride olacak bir azaptan soruyor. Yani kıyamet günündeki azaptan e, soru sorar. Lekül kafirine, lil kafirine leyselahu daati. Kafirlerden hiç kimse bunu, bu azabı defedemeyecektir. Yani kendisinden uzaklaştıramayacaktır. Bu azap gerçekleşecek. Min al ladi, min min Allah zil maarich, min Bu Allah'tan maarich sahibi. Yani O'nun yücelik sahibi ve derece yüksek dereceler sahibi Allah'tandır bu. Taruzul malaikatu ve ruhu ileyhi fi yemin kanı miktarı 50.000 sene. Melekler ve ruh yani Cebrail Aleyhisselam ona miktarı 50.000 sene kadar olan bir zamanda yani miktarı 50 bin sene. Ezli bin sene kadar olan bir günde ona yükselir. Yani Allah Azze ve Celle'ye yükselir diyor. İşte burada da yükselme ifadesi yine Allahu Teala'nın uluv sıfatına yani yüce üstü olma sıfatına bir delildir. Bu seneler ise e, mahiyetini Allah Azze ve Celle'nin bildiği şeyler. Birinde secde suresinde bin sene geldi diğerinde 50 bin sene. i̇bn Kesir rahmetullah aleyhin ifade ettiğine göre 50 bin sene ile kastedilen kıyametteki 50 bin senedir diyor. Kıyamet günü kulların arasındaki hesap, sahih hadiste geldiği üzere 50 bin sene kadar olan bir zaman diliminde insanlar, kullar aralarında hesap göreceklerdir. Allah Azze ve Celle o gün bize yardım etsin. Onun dışında bunların mahiyetini, hakikatini Allah Azze ve Celle biliyor biz bilmiyoruz. Vallahu alem. Yine bir başka ayet-i kerime Tebarike suresinde emintum menfis semai menfis semai ey yaxıfe dikumul arv fe izahiye temur. Siz gökteki kimsenin sizi yerin dibine batırmasından emin mi oldunuz? fe izahiye temur. Burada da yine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 e emin tümmen fi sema'i ayırsın alaykom hasra. Feset alamun akif nedir? Siz yine gökyüzündekinden emin mi oldunuz ki sizin üzerinize taş yağdırır? Sizin üzerinize taş yağdırır. İşte azabın. Feset alamun akif nedir? Ve mutakiben de sizler uyarım nasılmış bileceksiniz diyor. Uyarım. <gülüyor>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 diyor. Biliyorsunuz köleyi azat etmek çok büyük sevaptır. Ali Vesselam onu çağır diyor. Kadın geliyor, çağırıyor adam kadını, cariyeyi çabanı. Diyor ki ona men enah ben kimim diyor. Kadın galet ente rasulullah ente rasulunla, sen Allah'ın rasulisin. Gale eyne Allah diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Allah nerededir? قَالَفِ السَّمَا diyor ki semadadır, yani göktedir diyor. Aleyhissalâtu vesselâm اَتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَتُمْ Onu azad et çünkü o mümin bir kadındır diyor. Subhanallah. Sordu iki soru bay. Ben kimim? Ve Allah Azze ve Celle nerede? Yani burada Allah Azze ve Celle'nin Allah-u Teala'nın gökte olduğunu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 bir söylenti doğru değildir. Allah Azze ve Celle zatıyla her yerde değildir. Zatıyla semanın fevkinde üzerinde yükselmiştir, yüce olmuştur. Kendisine layık bir vecihiyle, e, layık bir şekilde, ama sıfatlarıyla bizimle beraber. Evet. İmam Malik rahmetullahi aleyhi meşhur bir e, kıssada adamın bir tanesi gelir, istiva hakkında sorar. Yani Rahman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 Ha, burada Allah-u Teala beraberliği nasıl ifade etti? İşitmek, görmekle, diğer sıfatlarıyla ifade etti. Musa Aleyhisselamla ve Harun Aleyhisselamla ile Allah Azze ve Celle beraber. Bizimlerle de beraber ama nasıl? Ayette geldiği üzere işitmesiyle, görmesiyle yani sıfatlarıyla. Ama zatıyla nerede? Fis-sema,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 ve ona o tertemiz olan e, nefis can tertemiz bedendedir ve ona denilir ki ebşiri bir ruhun ve rehan yani rahatlık ve rehan ile müjdelen varabbin gayru gadban kızgın olmayan gazap sahibi olmayan gazaplanmamış olan Allah azze ve celle'ye denilir. Ve o da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 Sema'nın kapıları ona açılmaz, cennete de giremez diyor. Allah Azze ve Celle canımızı iman üzere alsın. Bu hadis aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin ulu sıfatına işaret ediyor. Yine bir başka hadis, Allah sadakayı kulundan, tertemiz olan kazaçtan kabul eder. Hadis Ahmet bin Hanbel'de geliyor. Allah Azze ve Celle ancak temiz olanı kaybeder, şey kabul eder. Ona temiz olan şeyler yükselir, çıkar. Evet. Yine burada aynı şekilde e, ulu sıfatına bir işaret söz konusu. Bir başka hadiste, hakimi rivayet ettiği hadiste kardeşlerim, mazlumun duasından sakının diyor. Mazlumun duasından sakının. Çünkü onun duası Allah Azze ve Celle'ye kıvılcım gibi çıkar. Sübhanallah. Hani onun için diyor ya, ee, geçmişteki insanlar, atalar alma mazlumun ahini çıkar aheste aheste ah diye e, mazlumun duasıyla Allah Azze ve Celle'nin arasında perde yoktur der. Bir başka hadiste. Buradaki bizim delil aldığımız fe inneha tes'edu ilallahe ke şerara. Yani e, kubulcim gibi Allah Azze ve Celle'ye yükselir. Bu da yine Allahu Teala'nın uluh sıfatına net bir şekilde işaret ediyor.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 Evet, Allah-u Teala bakın İsra suresinde وَإِذَا عَرَدْنَا النُّهْلَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَفَزَقْوُ ف۪يهَا Biz bir bir kariyeyi, bir şehri helak etmek istediğimiz zaman oranın şımarıklarına yani zengin kimselerine şımarık kimselerine emrederiz فَفَزَقْو fiha Onlar da orada, ileri gelen kimseler kastediliyor bununla, orada fısk fucur çıkartırlar.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 e, Vahy edilen şeyi oku Yani Kur'an-ı Kerim'i oku Ve etimiz salah namazı kıl İnne salate Tenha anil fahşai vel münker Muhakkak ki namaz insanı Muhakkak ki namaz İnsanı fuhşiyattan Münkerden kötü şeylerden alıkoyan diyor. le vikru Allahu akbar Ve Allah ya'limu ma tesna'un Allah'ın zikri ise en yücedir Allah yapmış olduğunuz Şeyleri bilir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 ne yapacak? Onun arkasından hemen bir salih amel yap yapacak. Çünkü innel hasenat idhihib netseyyâd. Muhakkak ki iyilikler, kötülükleri siler. Dördüncüsü ve sonuncusu kardeşlerim, dünya e, elemlerini, sıkıntılarını ve üzüntülerini e, bu istirah olayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gece yürüyüşü ve miraç